kurşun döktürmek caiz midir? Küçüklüğümüzden beri biliriz ki bir çocuk hastalandığında aile büyükleri onun nazar değmesi sebebiyle bu hastalığa yakalandığı kanaatine vardıklarında çocuğun üzerine işte bir kap içerisinde kurşun dökerlerdi. O kurşun eriyince de At, ısıtılan şeyde eriyince de e, bazı şekiller alması normal doğaldır. Ha, onu da bazı sevmedikleri kimselerin e, suretine benzetirlerdi. Ha işte gördünüz mü işte uzun boylu yok şöyle hmm. bir şey falan yapmıştır bu nazar değme işini Allah'ından bulsun diye beddualar ederlerdi. Bunların hiçbiri dini temeli olan şeyler değil. Bunlar asılsız şeylerdir, hurafedir. İslam'da böyle şeylere yer yoktur. Yapanlar da artı bundan sonra yapmasınlar demek gerekiyor doğrusu. Çünkü dinde olmayan, aslı dinde bulunmayan bir şeyi yapmaya devam etmek de günahtır. Müslümana da hurafeler içerisinde bir hayat sürmek elbette ki yakışmaz. Peki hocam bu nereden çıkmış olabilir? Cahiliyet dönemlerinden kalma duruk şeyler bunlar. Babil'den aslında İslam öncesi asırlarda, dönemlerde Babil'de büyücülük çok yaygındı. Hı hı. Onlar yaptıkları büyülerle insanlara zarar verebiliyorlardı. Onun için bu da o büyücülüğün bir şekli. Öyle diyelim bir yöntemi. Hı hı. Demek ki daha sonra e, İslam toplumlarına da bu adet e, sirayet etmiş. Ama dediğim gibi İslam'da bunun kesinlikle yeri yoktur. Yapılması caiz değildir, haramdır. Çünkü bidattır, hurafedir, temelsiz şeylerdir. İslamiyet'te ise insanın hayatı ayete ve hadislere, sünnete göre şekillendirilmelidir. Bu da ayette ve hadiste, sünnette yeri olmayan bir uygulama tabii ki İslamiyetle asla bağdaşmayacak bir şeydir. Evet.